Develerin üstünde gidiyoruz ve Zeyd türkü söylüyor. Kum tepecikleri daha alçak şimdi ve birbirinden daha uzak. Kumsal yer yer çakıl taşlarıyla, volkanik kütlelerle kaplı alanlara bırakıyor yerini. Ve önümüzde güneye doğru uzaklarda Cebel Şammar dağlarının bulanık siluetleri yükseliyor. Zeyd'in tutturduğu türkünün mısralarını uykunun tülleri ardından bulanık nameler halinde işitiyorum. Ama tam olarak nelerden söz ettiklerini anlamıyorum. Yine de sözel vurgularının ötesinde mısralar gittikçe daha zengin, daha derin bir anlam kazanıyorlar sanki. Arabistan çöllerinde sık sık işitilen, deve sürücülerinin tutturduğu o bildik türkülerden biri, bu uçsuz bucaksız ve yankısız uzaklıklara alışık çöl insanlarının, develerini düzenli ve hızlı adımlarla yürütmek ve kendilerini de uykunun ayartıcı çağrısına karşı koymak için söyledikleri türkülerden biri. Hemen, Hep tiz perdeden, tek düze bir tonlamayla çağlayıp duran, yumuşak ve biraz boğuk, gırtlaktan çıkıp yükselen ve sınırsız, duraksız boşlukta hafif hafif sönüp giden bir hava. Çölün insan sesine dönüşmüş soluğu bu. Çöllerde dolaşan hiç kimse bu sesi unutmaz. Toprağın çıplak olduğu yerde o hep aynıdır. Havanın yakıcı, sonsuz ve açık, hayatın çetin olduğu her yerde hep aynı. Develerin üzerinde gidiyoruz ve Zeyt Türk'ü söylüyor, tıpkı ondan önce de babasının ve kabilesindeki bütün öteki erkeklerin ve daha nice başka kabilelere mensup nice bedevinin binlerce yıl boyunca söyleyip durduğu gibi. Bu tiz, tek düze yoğrulup son biçimlerini almaları için binlerce yılın geçmesi gerekiyordu herhalde hemen her zaman daha çok bireysel duyguları dile getirmeye yatkın, çok sesli batı müziğinin tersine, bu çöl melodilerinde sonsuzcasına tekrarlı peş peşe nameler halinde yankılanan Arap müziği, pek çok halkın, pek çok kuşağın paylaştığı bir duygusal zenginliğin, bir duygusal bilgi ve deneyimin sesli sembolleri olarak kendini göstermektedir. Onun tonal cümleleri sizde yeni bir ruh durumu, yeni duygu ve izlenimler uyandırmaz size kendi ruhsal yaşamınızı, kendi iç deneyimlerinizi terennüm eder. Binlerce yıl süren bir süreç içinde çölün kendi havasından doğduğu bu türküler. Rüzgarın ve rüzgarla sürüklenen göçebe bir hayatın ritminden, uçsuz bucaksız uzaklıkların ve insan muhayyilesiyle doldurulamayacak kadar geniş mekanların duyumsanmasından bitip tükenmeyen bir şimdiki zaman tasavvurundan doğdular. Ve insan hayatının temel bütün öteki unsurları gibi, onlar da hep aynı kaldılar. Zamansız, yani her dem yeni. Çok sesliliğin sadece müzik için değil, insanın duygu ve davranışlarının da temel bir özelliği halini aldığı batıda, bu melodilerin ya da böyle bir ritim duygusunun yeri yoktur elbette. Soğuk iklim, akarsular, birbirini izleyen mevsimler, Bütün bunlar hayata öylesine çok biçimli bir vechhe, öylesine çok yönlü bir görünüş veriyor ki batılı insan ister istemez yığınla özlemin kucağında buluyor kendini ve giderek sırf bir şeyler yapıyor olmak için yapmak yönünde güçlü bir dürtünün eline kaptırıyor ruhunu. Yaşama biçimlerinin karmaşıklığı ve çeşitliliği içinde kendisini tekrar tekrar doğrulanmış olarak görmek için, batılı insanın durmadan yaratması, durmadan yeni şeyler yapıp yükseltmesi ve durmadan değiştirmesi gerekmektedir. İşte bu sürekli değişen karmaşıklık, batılının müziğine de yansımıştır ister istemez. Göğüsten gelen ve durdurak bilmeksizin, değişik perdelerde dolaşan nameleriyle, batının bu çok sesli müziğinde, batılı insanı hep daha çok şey istemeye, daha çok düşlemeye kışkırtan, fetihçi bir iradeyle, vardığı noktanın hep daha da ötesine ulaşmak ihtirasına sürükleyen ve böylece onun belki de daha çok kaybetmesine, daha çok acı çekmesine yol açan Faustiyan mizaç yankılanmaktadır aslında. Çünkü batılının dünyası, tarihsi bir dünyadır. Bitmek tükenmez olaylar, olgular, devrimler ve yıkımlar dünyası. Sükun ve sürekliliğin yeri yoktur bu dünyada. Zaman, Kendisine her zaman şüpheyle bakılan bir düşmandır ve şimdiki zaman bir ebedilik tınısı taşımamaktadır orada. Oysa bir çöl ya da bozkır arabı için manzara, müşahede altındaki dünya hiç de bir düş, bir esin kaynağı değildir. Gündüz sevilecek gibi değildir ve o, duyguların alacak aranlığını pek tanımaz. Dış ve iç, ben ve dünya arasında herhangi bir zıtlık yoktur onun için. Bunlar olsa olsa değişmeyen bir şimdiki zamanın ayrı yüzleridir sadece. Onun hayatına adı bilinmeyen gizli korkular egemen değildir. Bir şeyler yaptığı zaman bunu bir takım dış gerekliliklerden ötürü yapar o. İç dünyasında güvenlik sağlamak isteği, dünyayı değiştirmek yolunda eyleme zorlamaz onu. Sonuç olarak çör insanı maddi düzlemde batılı insan kadar hızlı bir gelişme göstermemiş ama bu uğurda ruhunu da elden çıkarmamıştır henüz. Kendi kendime neredeyse fiziksel bir ürpertiyle soruyorum. Zeyt ve onun soydaşları, çevrelerinde gittikçe daralan, öylesine sinsice, öylesine amansızca yaklaşan tehlikeye karşı ruhlarını ne zamana kadar koruyabilecekler? Batı'nın ayartıcı çehresi karşısında doğunun artık kolay kolay kayıtsız kalamayacağı bir çağda yaşıyoruz. Toplumsal, siyasal, ekonomik ve daha binlerce etkili unsuruyla Batı, Müslüman dünyanın kapılarına balyoz darbeleri indirmektedir. Yirminci yüzyıl Batı dünyasının bu darbeleri altında Müslüman dünya yıkılıp gidecek ve yıkılırken de sadece kendi geleneksel biçimlerini değil, manevi köklerini de mi kaybedecek? 1922'den 1926 yılına kadar sempatizan bir yabancı olarak ve o tarihten bu yana da İslam toplumunun amaç umutlarını paylaşan bir Müslüman olarak, Orta Doğu'da geçirdiğim bu kadar yıl boyunca Avrupa'nın, Müslümanların kültürel hayatı ve politik bağımsızlığı üzerindeki sürekli ve sistemli tecavüzüne tanık oldum hep. Müslüman halklar ne zaman bu tecavüze karşı kendilerini savunmaya kalksalar, o yıpratıcı bönlüğüyle Avrupa kamuoyu, onların bu direnişini değişmez biçimde hep yabancı düşmanlığı yaftasıyla karalamaya çalışır. Avrupa, Orta Doğu'da olup biten her şeyi bu kaba yöntemle küçümsemeye, tarihin akışını batının ilgi alanına sokmaya, Ve bu daracık alanda ona ihtiraslı gözlerle bakmaya alışmıştır nice zamandır. Avrupa'nın her yerinde, Britanya hariç, kamuoyunda İrlanda Bağımsızlık Savaşı'na ya da Polonya'nın ulusal kurtuluş düşüne gösterilen sempati, Müslümanlar arasında uyanan benzer özlemlere kadar uzanacak soluğu bulamamaktadır kendinde. Batı'nın Orta Doğu hakkındaki temel tezi, politik düzlemde karışıklık yaratmak, ekonomik düzlemde de geri kalmışlığı kader haline getirmek olmuştur her zaman. Batı'nın her müdahalesi, onu hazırlayan güçler tarafından sadece Batı'nın meşru çıkarlarını korumakla kalmayıp, ayrıca yerli halkın kalkınma programını da güven altına almak amacına dayandığı yolunda, sözüm ona son derece iyiliksever bir kılıf içinde yansıtılmaya çalışılmıştır. Ortadoğu üzerine kariyer yapan batılı öğrenci ya da uzmanlar, doğrudan yapılan her türlü dış müdahalenin iyilik güderek bile olsa, ulusal varlığı, ulusal gelişmeyi yıkıma sürüklemekten başka bir şeye yaramayacağını unutarak, bu tür iddialara kanmaya her zaman hazırdırlar. Böyleleri ülkenin toplumsal dokusundaki yıkımı değil de, sömürgeci güçlerin döşediği otoyolları görürler sadece. Ulusal onura indirilen darbenin ağırlığını değil, üretilen elektrik enerjisinin miktarını hesap etmeye kalkarlar. İmparatorluk Avusturyası'nın, Balkanlara müdahalede meşru bir mazeret olarak ileri sürdüğü, uygarlaştırma misyonunu asla kabule yanaşmayan bu insanlar, Mısır'da İngiltere'nin, Orta Asya'da Rusya'nın, Fas'ta Fransa'nın ya da Libya'da İtalya'nın, aynı bahaneyle yaptıklarını hoşgörüyle karşılamaya hazırdırlar. Ve aynı insanlar, Orta Doğu'nun başına gelen toplumsal ve ekonomik pek çok felaketin, doğrudan doğruya bütünüyle Batı'nın gösterdiği o sözüm ona, ilginin bir sonucu olduğunu akıllarından bile geçirmez. Batı müdahalesinin, değişmez biçimde varlığını sürdürmenin yollarını aradığını, zaten var olan yıkımı daha da büyütüp ağırlaştırmaya çalıştığını ve böylece halkların kendi problemleriyle bizzat uğraşmak hakkını ellerinden koparıp aldığını görmezlikten gelirler. Bütün bunları daha 1922'de, Filistin'de Araplarla Siyonistler arasındaki anlaşmazlık üzerinde İngilizlerin oynadığı kaypak, ikili rolü izlerken fark etmeye başlamıştım. Ve bu durum benim için tüm Filistin'i içine alan ve aylarca süren bir geziden sonra İngiliz himayesine karşı sürekli ve yoğun başkaldırma eylemlerine sahne olan Mısır'a gittiğim 1923 yılı başlarında bütün açıklığıyla gözler önündeydi artık. İngiliz askerlerinin uğradığı umumi yerlerde sık sık bombalar atılıyor ve yönetim, sıkı yönetim, politik tutuklamalar, sürgünler ve sansür gibi çeşitli baskıcı önlemlerle susturmaya çalışıyordu bu patlamaları. Ama ne kadar sıkı olurlarsa olsunlar, bu önlemler şüphesiz halkın özgürlüğe duyduğu özlemi yok etmeye yetmiyordu. Mısır'ın her yanında halk histerik bir hıçkırık nöbetine tutulmuştu sanki, umutsuzluk içinde değil, derinlerde yatan... Kendi gizli gücünü keşfetmiş olmanın verdiği coşku içinde sürüp giden bir hıçkırık dalgasıydı bu. O günlerde yalnızca zengin paşalar ve büyük mülk sahipleri uzlaşma içindeydiler İngiliz yönetimiyle. Bir hektarlık toprağı bile bütün bir aile için büyük bir servet sayan düşkün fellahlar da dahil, sayıya gelmeyen halk yığınları, özgürlük hareketinin hep yanında yer alıyorlardı. Gazete satıcıları sokakta bir gün, Veft'in bütün liderleri yakalandı, Diye bağıracak olsalar, hemen ertesi gün topraktan biter gibi yeni liderler çıkıyordu ortaya. Hareketin saflarında açılan gedikler, her seferinde hızla yeniden dolduruluyordu halk tarafından. Özgürlüğe karşı duyulan açlık, yabancıya karşı duyulan kinle birlikte, her geçen gün biraz daha artıyor, karşı durulmaz bir mukavemete dönüşüyordu. Avrupa'nınsa diline doladığı bir tek sözcük vardı, yabancı düşmanlığı.